Zumbara'dan bahsedeceğiz. Bilmiyorum. Belki bir kısmınız duymuşsunuzdur. Ee, ama çoğunuz için herhalde yeni bir kelime olsa gerek. Ee, Zumbara bir paylaşım sitesi. Ee, zaman paylaşım, e, hizmet paylaşım, emek paylaşım. Bir şekilde e, hizmeti, emeği, zamanınızı, becerilerinizi e, paylaştığınız bir site. E, aslında tabii bu kadar basit değil. Şimdi e, Zumbara'nın kurucusu Ayşegül Güzel Stüdyo konuğumuz. Ayşegül Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. E, aslında Zumbara'yı bu kadar çok kısa bir tanımla ifade etmek çok zor. Çünkü altyapısı çok daha derin bir felsefeye dayanıyor. Biraz bize bahseder misiniz Zumbara'dan? Nasıl başladı? ve Biraz hikayesinden sonra da nasıl bir mantıkla e, kuruldu? Tamam. E, i̇lk önce bir Zumbara'nın ne olduğunu evet. anlatayım ki bizim için de çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Zumbara para yerine zamanın kullanıldığı bir sosyal paylaşım platformu. Tabii web sitesi ayağı böyle ama ondan aslında öte bir şey. Bir paylaşım kültürünü yayma çabası, bir hareket belki de bir alternatif ekonomi hareketi. Ee, şöyle çalışıyor. Bir örnek üzerinden anlatırsam. Ee, ben mesela dün değil ondan önceki gün birisiyle buluştum. Sercan adlı birisiyle buluştum Zumbara'dan ve bana e, video edit ve kurgu eğitimi vardı iki saat boyunca. Ben Sercan'a o iki saati ödedim. 2 TL değil iki saat. Sercan bu iki saati zaman kumbarasının içerisine attı. Ve e, ihtiyacı olduğunda e, gidip Ebru'dan bir saatlik sosyal medya eğitimi alabilir. Diğer bir saatiyle Ahmet gelip Sercan'ın evindeki avizeleri tamir edebilir. Gibi bir sistem. Hı hı. Ee, burada internet sitesi bir araç aslında ve hepimiz girip profillerimizi oluşturuyoruz. Ne almak ve ne vermek istediğimizin detaylarını giriyoruz. Birbirimizi buluş e, buluyoruz. Paylaşımda bulunmaya başlıyoruz ve karşılığında zamanla ödememizi yapıyoruz çok evet. e, basit Peki e, e, tabi Zumbara nasıl işliyor insanlar nasıl bu sisteme katılıyor birazdan onları konuşacağız hı hı. ama hemen senin anlattığından merak ettiğim bir şey hı var hı. E, onu hemen sorma ihtiyacı duydum e, ben zumbaraya girip e, bir hizmet aldığımda hemen o karşımdakine aynı şekilde o iki saati ödemek zorunda mıyım yoksa onu kumbarayı mı atıyorum? Böyle bir zorunluluk yok. Takastan hmm. esnek hali bu aslında. Zaman hmm. kumbarasına atıyorsun, zaman kumbarını atıyorsun. O yüzden e, daha sonra başka birinden başka bir servis alabilme şansına kavuşuyorsun. Çok daha esnek bir... Alternatif ekonomi oluşturuyor aslında. Hemen anında aslında. bir iki saat verdim. Sen de bana iki saat başka bir şey ver. Her şey karşılıklı Aynen öyle şey yok. Hemen anında olmuyor Aynen. ama sonuçta bir takas söz konusu. Ki başka birinden alabildiğin için biraz Hı -hı. daha esnek bir takas esnek bir aslında. Takas. Evet gerçekten öyle ve çeşitlilik oluyor o zaman zaten Aynen. değil mi? Aynen. Ee, peki nasıl doğdu Zumbara? Hı -hı. Yani nasıl bir fikirle doğdu? Bir iki üç yıl oldu değil mi Zumbara'nın ilk? Hani... Ee, ...başladığı, benim Hı -hı. duymaya başladığım... Hı -hı. ...herhalde bir iki yıl oldu. Evet. Aslında ondan da öncesine dayanıyor. Ben Hı -hı. özel sektörde çalışıyordum. İspanya'da bulunuyordum o dönemde. Ee, Birçoklarımızın yaşadığı kendi içsel sürecimdeydim. Hı -hı. İşte ne yapıyorum, hani, bu mudur benim hayat amacım... <gülüyor> ...şeklindeki bir dönemdeydi. O dönemde kendi mahallemde, İspanya'da... ...Zaman Bankası denen bir sistemle karşılaştım. Daha çok mahallelerde lokal olarak uygulanan bir sistemdi. Hı -hı. Ve bunu uygulamaya başladım... Çok hoşuma gitti ve orada bir internet platformu yoktu. İnsanlar birbirlerine zaman çekili ödüyorlardı. Zaman bankası, ofisleri vardı. Tabii İspanya'nın yapısı daha farklı olduğu için mesela hemen her mahallede bir sivil e, toplum örgütü var. Hı -hı. Ama İstanbul'da düşünürseniz Hı -hı. aslında hepsi Taksim'de. Neredeyse hı. çok daha farklı bir yapılanma olduğu için buna da çok müsaitti aslında ama o sosyal teknolojileri olan ilgimden dolayı hemen düşünmeye başladım nasıl olur hani bir web sitesi aracılığıyla bunun büyümesi olsa offlineda yine insanları bir araya getirmek için birçok etkinlik yapılsa ama e, o internet sitesi bunun büyük bir hareket haline gelmesini kolaylaştırsa gibi şeyler düşünmeye başladım. Hı hı. Şu an ekip arkadaşım Meltem ile birlikte o da yurt dışındaydı başka bir ülkede değil İrlanda'daydı konuşmaya başladık. Ve e, gayet ciddi ciddi üzerine çalışmaya başladık aslında evet. Yani yolculuk oradan başladı <gülüyor> Sonra web sitesini <gülüyor> yaptırdık Hindistan'da Ve web sitesi bitince Türkiye'ye dönme kararı aldım Hindistan'da niye? Ee, i̇nternette web siteleri var E-Lens, Odesk gibi Projenize giriyorsunuz Bir dolu insan size dönüyor işte Şu kadarı yaparım, şöyle yaparım şeklinde Onlarla konuşuyorsunuz <gülüyor> Orada da büyük çoğunluk Hindistan'dan ...online olarak zaten kontrol ediyorsunuz hı hı. bu süreçleri. Zaten Hindistan bu konuda gayet aslında büyük bir pazarı olan bir ülke hı. yani. O yüzden Hindistan'dan oldu. büyük hı hı. En fazla başvuru oradandı. İkinci, geldikten sonra ikinci web sitesinin programlanması yine Türkiye'de bir gönüllü aracılığıyla oldu. Kadir arkadaşımız yaptı. Daha sonra iki ay önce şu an yeni web sitesini açtık. Üçüncü versiyonu. <gülüyor> bu tabii hani... Çok, Çok güzel olmuş. Ellerinize evet, sağlık. Gerçekten orada bir takım örnekler de var. Sayfayı açınca hemen karşınıza çıkıyor www.zumbara.com'u. Ben e, girdiğimde mesela şöyle e, Zumbara, e, ya girip işte bir şekilde orada bu e, takası gerçekleştiren insanların görüşleri vardı. Mesela Hı -hı. şöyle şeyler yazıyordu. Piyasadan satın alamayacağım servisleri Zumbara'dan buluyorum. Kendim gibi insanlarla tanışıyorum. E, yeni bir iş başlat insanlar için bulunmaz bir fırsat gibi işte deneyimlerden öğrenmek, yeni hobiler edinmek gibi bir takım e, gerçekten çok zenginleştirici bir paylaşım. Hı -hı söz konusu. Ee, peki nasıl üye olacağız Zoom bora'ya? Zoombora.com'a gireceksiniz. Eğer bir arkadaşınız varsa halihazırda hazırda zumbara dünyasından o size davetiye yollayabilir ve o davetiye ile ...direkt e, hmm. üye olabilirsiniz. Ama he, elinizde bir davetiye yoksa... ...bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formun içinde özellikle iki soru var. Hmm. Bizim baktığımız, kontrol ettiğimiz. Biri ilgi alanlarınız. Bunların büyük şeyler... ...olması gerekmiyor. Bizi ilgilendiren... ...ne yaparken zevk alıyorsunuz? Sıkılmıyorsunuz cevaplamanız. <gülüyor> İkincisi ise... E, ...neden zumbara dünyasına girmek istiyorsunuz? Bu soru özellikle kilit bir soru bizim için. Çünkü e, yeni bir dünya... ...oluşturduğumuza inanıyoruz biz zumbara dünyası... ...çerçevesinde. Hmm. Ve... E, İyi niyetli insanların oluşturduğu bir dünya olmasını istiyoruz. Daha pozitif insanların, daha bir şeyler yapmaya çalışan insanların orada öncelikle olmasını istiyoruz. Belki çok büyük sayılara ulaştığımızda bu herkesi kabul edeceğimiz seviyeye gelecektir tabii ki de. Ama bunun biraz daha böyle iyi niyetli, pozitif insanlarla başlatılmasını istiyoruz bu dünyanın ki şu an zaten 10 bin kişiyiz. Yani... 10 bin kişi çok ciddi bir rakam aslında yani 10 bin iyi niyetli insan çok evet. güzel bir rakam gerçekten. Evet, gerçekten çok umut verici, <gülüyor> umut verici. Evet. çok umut verici 10 e, bin kişinin zenginliği çok daha hani zenginleştirici bir şey gerçekten e, orada şimdi e, para yerine hizmeti almak e, para yerine diğer deneyimlerden yararlanıyor ve deneyim paylaşımı yapıyor olmak Hı. gerçekten çok büyük bir zenginlik ve zenginliğin de tarifini yeniden yapmış oluyorsunuz Hı. galiba değil mi böyle bir alt yapı böyle bir ...at <gülüyor> de <Metinde> var... <gülüyor> ...zumbarada değil mi? Evet yani e, biraz daha zumbar anlamda... ...armağan kültürüyle yani... Evet. ...takastan da öncesi olan armağan kültürüyle... E, ...çok fazla e, dokunuyor... ...onla bağlantısı var. Yani o verdikçe zenginleştiğimiz dönemler... ...belki hala Anadolu'da birçok gelenekte olan... ...kültürde gördüğümüz şeylerle aslında... ...çok fazla bağı var. Ve diğer taraftan... E, Düşündüğümde şu an özellikle şehirlerde yaşayan insanlar için herhalde vermesi en zor şeyimiz gerçekten zaman. Algılarımızda o kadar zamanım yok. Hayır yapacak yani hiç kimseye yardım edebilecek veya hiç kimseye ayıracak zamanım yok halinde artık algılarımızı geliştiriyoruz ki. Birbirimize yardım edebilmek için oturup bir de tanımadığımız birine. Onun hayatını kolaylaştırmak veya güzelleştirmek için bir saati veriyor olmak. Yani gerçekten hani çok şaşırtıcı ve insanları böyle alkışlamak istiyorum sürekli. <gülüyor> evet, gerçekten öyle çok. Peki e, benim aklıma takılan bir başka konu da güven konusu. Evet Hı -hı. hepsi iyi niyetli insanlar. Hı -hı. E, yine de burada işte e, senin e, biraz önce verdiğin örnek işte bir arkadaşın e, daha doğrusu tanımadığın bir insandan e, bir kurs alıyorsun, bir ders alıyorsun, bir şey öğreniyorsun. Sonra o 2 saati veriyorsun o insan da buna şey yapıyor. Hı hı. Ee, nasıl buluşuyor bu insanlar nasıl bir araya geliyorlar hı hı. Ee, iletişimleri nasıl oluyor yani hı hı. burada bir e, güvence güven ilişkisi nasıl kuruluyor. Hı hı aslında bunu iki türlü sağlamaya çalışıyoruz hı hı. bu ilk baştan beri hep sorulan ve bizim de kendimize sorduğumuz soruydu aslında yani güven problemi evet olabilir ama bu zımbarının ilerlemesini durdurmalı mı durdurmamalı mı ilk başta aslında biz de kendimize sorduk o yüzden bunu güven Olayını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için yaptığımız şeyler var. Bunlardan birisi offlineda çok fazla şey yapıyoruz. Ve hmm. diğer şehirleri, diğer toplulukları da bunu yapmaya özendiriyoruz aslında. İşte her çarşamba zaman merkezimiz var. Orada buluşuyoruz. Her ne kadar şu an çıkmamız gerektiği gezici zaman merkezi konumundayız. Aylık etkinlikler oluyor, grup çalışmaları oluyor gibi gibi. hani Gerçekten offlineda insanlarla bir araya gelip birbirimizi tanıyıp oradan yeni Paylaşımlar doğuyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an Ankara ve e, İzmir toplulukları çok aktif. Onlar da Hı. düzenli olarak buluşmaya başladılar. E, onun dışında bir de internetin gücünden yararlanmak aslında. Her birimizin profili aslında bizim o online ün. Hı. gösteren şeyler. Mesela e, benim profilime baktığınızda benim kaç saat servis değişiminde bulunduğunu, Hı. insanlara neler verdiğimi, insanların benim verdiğim servisleri nasıl değerlendirdiğini, nasıl yorumlandığını ha, Orada yorumlarda yer alıyor mu? Evet. E, bir servis aldığınızda karşılığında saatini e, öderken e, mutlaka e, hem bir değerlendirme pozitif, nötr, negatif olarak değerlendirmeniz ve de yorumda bulunmanız gerekiyor. Bu zorunluluk. Bunlar da aslında kişinin o e, değer Sistemini hmm. oluşturuyor işte cevaplama yüzdesi var ne kadar dönüyorsunuz mesajlarınıza çünkü eğer yüzde yirmi oranında yüzde on oranında dönüyorsanız insanların size attığı mesajlara bunu gören insanlar profilinizde yani bu kişi belki dönmeyebilir diyip başka birine gidebiliyor, olabiliyorlar. Raporlama sistemi var şu an. Büyüdükçe bu raporlama sistemi tabii... E, ...daha da fazla kullanılıyor hale gelecek ki. ...şu an bile kullanılıyor. Topluluk çok bağlı bir topluluk olduğu için... ...en ufak bir hatayı bile bize sürekli raporluyorlar. Ve biz de öğreniyoruz aslında. Hı hı. Yani bütün o raporlamanın standartizasyonunu şu an... ...nasıl olur? Hani bu büyüdüğünde nasıl bir standartizasyon şekline sokabiliriz... ...aslında öğrenip adapte ediyoruz. Gerçekten... Çok öğrenen bir organizasyoniz. Her gün bir şey öğrenip onu uygulamaya çalışıyoruz. Evet gerçekten de e, internetin bu konuda ölçülebilir olma Hı -hı. özelliği çok yardımcı e, bir konu. İnsanlar bir şekilde o zaman biraz e, e, ne sunuyorsanız onu alıyorsunuz durumu aslında internette de kendini gösteriyor evet, değil mi? Evet aynen. <gülüyor> Ve e, bir de insanlara hani nerede buluşmak istiyorsanız orada buluşunu Hı -hı. veya karşınızdaki insandan pozitif enerji almadıysanız o insanla buluşmak zorunda Hı. değilsiniz yani. Gerçekten bu dünyayı bu alternatif ekonomik sistem birlikte oluşturuyoruz. Ve biraz daha sabırlı olmak karşımızdakine hani her zaman karşımızdakini anlamak zorunda bile değiliz. Kabul etmek zorunda bile Hı. değiliz. Ama o bütün farklılıklar içerisinde ne kadar birbirimizle yan yana olabiliyoruz. Çok bu güzel. Aslında yandan çabası. demokrasiyi de geliştiren bir <gülüyor> <gülüyor> sistem. <gülüyor> Ve bir artı değeri de var. <gülüyor> kadarıyla. İstersen bir müzik arası verelim. Tamam. ufak. Elvis Black'ten Wouldn't It Be Nice adlı parçayı dinleyeceğiz. <gülüyor> time with Wooden Be nice adlı parçayı dinledik. Eliz Black'ten. Ee, Ayşegül, güzelle, Zumbara'nın kurucusu. Konuşmaya devam ediyoruz. Ayşegül, işli e, işleyişi nedir? İşte insanlar nasıl iyi olurlar? E, bunu konuştuk. E, dünyada, e, İspanyadan söz ettim Hı -hı. mesela biraz önce. Dünyada bu sistemler e, nasıl e, işliyor? Hı -hı. E, çok gerçekten yaygın olarak. E, bildiğim Hollanda'da var Hı -hı. işte Amerika'da var. Hı -hı. E, biraz onlardan örnek verebilir misin? Tabii. E, aslında dünyada alternatif ekonomi hareketi hem yaygın hem de yayıl daha da çok yayılmakta olan bir hareket ve alternatif ekonomi hareketinin içerisinde zaman bankası sistemi sadece bir örnek zaman bankasının dışında e, köylerde uygulanan değişik para birimleri var letsler var e, daha e, takasa. Hitap eden bir Let's. sistem Let's'ler tamamen daha çok takas usulü işte hmm. ee, Bunu aldım sen de karşında bunu verdim. Evet. Mal veya takas. veya hmm. siz daha çok para birimi gibi basılan hmm. paralar var Ve siz değerini koyuyorsunuz eşyanızın veya hmm. servisinizin ee, Zaman bankalarına gelirsek zaman bankası sistemi şu an 33 ülkede uygulanıyor Hı hı. İspanya'da uygulanması e, Katalunya bölgesinde başlamış durumda mesela Generalitat de Katalunya denen oranın e, belediyesi veya işte parlamentosunun desteğiyle e, hükümetinin desteğiyle devam ediyor Ve şu an ciddi anlamda İspanya'ya yayılmış durumda e, Okullarda bir pilot uygulama başlamıştı iki sene önce bir okul öğretmeninin çabasıyla Şu an Generalitat onu da geçen sene 19 e, okula yayılmıştı çok güzel. Sabahleyin aklımda gelirken acaba Türkiye'de bunu okullara yaygınlaştırmak mümkün mü diye şöyle bir aklımdan geçti. Evet aslında Belki Türkiye'de de birkaç öğretmenle konuştuk. Yani İspanya'daki uygulaması da öyle. Daha çok hep e, topluluktan o tabandan gelmesini istiyorlar. O enerjinin hmm. ve hareketin evet. o insanların uğraşmasını istiyorlar. Bizim de aslında hep yaptığımız o. Yani bütün her türlü desteğe hazırız. Ama e, hani... İnsanlar birlikte hadi. yapalım <gülüyor> birlikte yapalım çünkü biz bilmiyoruz gerçekten hmm. olayı. İspanya'da o konuda çok başarılı gidiyor. Diğer taraftan İngiltere'de mesela çok hmm. e, uygulanıyor. E, İngiltere'de biraz daha gönüllülüğü Zaman Bankası sistemiyle birleştirme gibi büyük projeler var. Ama çok yayılmış durumda tabii. Krizden sonra, finansal krizden sonra Portekiz, İspanya, İrlanda ve özellikle Yunanistan'da çok büyük artışlar oldu. Hmm. Tabii Hollanda bu konuda yine öncülerden Siklos diye ayrı bir platform kullanıyorlar. Her ne kadar bir sosyal network gibi olmasa da ve tabi doğduğu yer olan Amerika. E, 80'lerde Edgar Kan adlı bir sosyal adalet mücadelecisiyle başlıyor zaten. Şu an Amerika'ya da çok güzel yayılmış durumda. Yine krizden sonra daha da fazla artmış durumda. E, Amerika'da enstitüleşmiş durumdalar. Ve e, aslında bütün bu saydığım ülkeler ve daha birçoğuyla e, çok güzel bir ilişkimiz var. Ve sürekli kim neyi öğreniyorsa paylaşmaya çalışıyor birbiriyle. Şu an e, bütün dünyadaki zaman bankaları nasıl birleşebilir üzerine de konuşuyoruz. Hı, evet, ben de onu soracağım. Ulu, Uluslararası e, hizmetler almak mümkün olabilecek mi bir süre sonra? <gülüyor> Mesela dil öğrenmek istiyorum. Bir İngiliz'de konuşacağım. O da Türkçe öğrenmek istiyorum. <gülüyor> en basit aklıma gelen demek. Evet. <gülüyor> e, ya şimdi çok ilginç bir dönemden geçiyoruz aslında. Amerika'da bir web sitesi yapılmıştı. Ve şu an yeterince işlemediğini gördüler. iyi kullanabilirler mi diye konuşmalara başlıyoruz onlarla. Zumbara'nın İngilizce'ye çevrilme olayı topluluk tarafından yapıldı. Ve bitti bu ay içerisinde İngilizce'ye açılacak. <gülüyor> e, biz bütün bunları sağlıyor olmak istiyoruz aslında ama yine aynı şey yani Hani Amerika'yla İspanya'yla Tamamen halihazırda hazırda Zaman Bankası uygulanan Ülkelerde alın bir de zumbara var gibi girmek Yerine onlarla nasıl işbirliği içerisinde İçerisinde olabiliriz şu an konuşuyoruz Veya e, ben burada kazandığım Saati başka bir ülkenin Zaman Bankası'nda Kullanmak için nasıl bir birlikteliğe Girebilirim şeklinde hmm. Hmm. E, O yüzden e, bence olacak ki En önemli şeyi dünyada birçok insan Alternatif ekonomi hareketini sadece hippilerin Yaptığı bir hareket olarak e, <gülüyor> görüyor e, Ve alternatif ekonomi ile uğraşan insanlar çok aslında hiç de e, işte delirmiş, her şeye optimist bakan insanlar değil. Çok daha realist bir yerden bakıyorlar. Hı hı. Belki çok daha vizyoner bir yerden bakıyorlar dünyanın gidişatını görmek Hatta açısından. çare olarak da. Aynen. Aynen. Evet. E, o yüzden hani bunu değiştirmesi, tam bir dayanışma olması zaman bankaları arasında çok güzel... Örnekleri aslında aslında evet. aslında şu anda e, çok umut var bir durum var ortada ki Türkiye eğer 10 bine ulaştıysa hı hı. bu rakam o zaman dünyada yüz binlerce insan diyebiliriz değil hı hı. mi? Ee, e, e, aslında o konuda Türkiye ilginç bir örnek. Öyle Türkiye e, bu kadar kısa zamanda en fazla üyeye sahip ülke. Hmm. E, ve en fazla servis bu kadar Sence kısa neden? zamanda... Veri, vermek kültürüne alışık olduğumuz için? E, onun bir etkisi olabilir. Web sitesinin kesinlikle, online bir platform olmasının hmm. kesinlikle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü çok fazla evet. gönüllü desteğiyle gidiyordu. E, ama hani diğer yurt dışındaki zaman bankalarını şaşırtıyor. Öyle rakamlar, mi? Rakamlar evet. <gülüyor> o zaman yüz bin aşan diyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine de güzel bir rakam hı hı. sonuçta hani bu kadar insanın e, alternatif ekonomiyle e, bir şekilde hizmet ve e, ürün takısını yapıyor olması. Peki e, hizmet takısı şu anda? Hı hı. Servis takası ama mal takasına ne zaman geçecek? Mesela biz buğday olarak şimdi e, aslında tatuta hep bir turizm, ekolojik turizm ağı e, e, e, olarak görülüyor ama bunun bir de taası var takas. Biz bunu e, bir e, gönüllülük ve e, bir şekilde çiftliklerde ağırlanma e, türünden bir takasla başladık. Ama hı hı. E, tohum takası, mal takası, çiftlikler arası, e, ürün takası gibi bir sisteme de geçmek istiyoruz. Hı hı. Hatta bunun hazırlıklarını yapıyoruz buğday hı hı. olarak. Zumbara ile de bu konuda konuşuyoruz evet. aslında. Nasıl hazırlıklarınız var? Mesela bunu mal takasına da dönüştürme konusunda. Hı hı. E, aslında e, buğdayın ilk bu tarz çalışmaları olduğunu duyduğumuzda biz inanılmaz heyecanlandık. Ve konuşmalara da başladık. E, aynı platform içerisinde mi kalmak yoksa farklı bir platform? Belki Zumbara platformunun o zaman sisteminin çıkarılıp tamamen yeni bir sistem yaratılma ihtimali üzerine hı hı. konuşuyoruz. Çünkü e, aslında işin açıkçası... E, Malı tamamen servis olarak birleştirmenin tam çözümünü bulamadık. Evet. Ve şehirle e, köyde üretilen ürünlerin birleşmesinin de çözümünü Hı -hı. tam bulamadık. Ama yine dedik ki hani pilot olarak başlayalım. Yavaş yavaş bunu görüyor olalım. En azından elimizde bir platform var. Buradaki e, birimi değiştirerek değişik şekillerde uygulayabiliriz. Ve e, buğdayla konuştuğumuzda aslında işin ilginç yanı ortaya çıkan şey şuydu. E, Zaman Bankası alternatif ekonomilerden sadece biri. Ve hı hı. bütün bu alternatif ekonomiler... ...ve alternatif hareketler... ...birbirini çok destekleyici hareketler. Yani hı hı. eğer Türkiye'de şu an köyünüzde, şehrinizde tamamen başka aklınızda olan bir fikir varsa alternatif ekonominin bir ucundan tutmak istiyorsanız bize iletişime geçin birbirimize destek olalım ve gerçekten büyütelim Evet hani... bu adımları atmak isteyen insanlar önerin ne olabilir? Ee, gerçekten böyle yani böyle fikirleri olan aslında bir, tür, bir bir şekilde de hayata geçirme konusunda ne yapacağını bilemeyen Hı -hı. insanlar olduğuna eminim. Hı -hı. Var mutlaka. Ee, nasıl adım atacaklar yani? Hı -hı. Nedir o ateşleyici şey? Hı -hı. <gülüyor> E, Valla yalnız değilsinler en azından <gülüyor> onu bilsinler yani ben de öyleydim hani ben de nasıl başlayacağım diye yıllardır düşünüyordum ve e, sene sonu bittiğinde kendi planımı yaparken ya yine aynı yerdeyim deyip ayıflanıyordum kendime. Herhalde o önemli bir şey yani yalnız değilsiniz sizin gibi insanlar var <gülüyor> oralarda bir yerlerde. E, i̇kincisi ise benim mesela mottom bütün bu süreçte beni motive eden şey e, hiçbir şeyin imkansız olmadığıydı. <gülüyor> yani ben gerçekten bir şeye niyet edilirse o niyetin bir şekilde... Olmaya başladığına inanıyorum Niyetin gerçekten çok önemli olduğunu Düşünüyorum ve hiçbir şeyin imkansız olmadığına Olan inancın Ve e, sonrasında yani çok basit olarak Bir kağıt bir kalem alıp ilk başta aklınıza gelen neler yapılmalı Hani Hı -hı. tamam bugün Başlamam gerekiyorsa neler yapayımı listelemek ve onları yapmaya başlamak. Ben yani benim yaptığım gerçekten buydu ve bu kadar basitti. Sonra o yolculuk başlıyor. Yolculuğun sonunu unutuyorsunuz zaten. Hani yolculuk <gülüyor> anlamlanıyor. Evet, gibi. yol evet yol gerçekten çok önemli. Evet. <gülüyor> Buğdayın sürecinin asıl olan yoldur diye bir başlığımız vardı. Ben bu başlığı hep çok sevmişimdir. Eee <gülüyor> Ayşegül ellerinize sağlık. Beğeninize sağlık fikrinize sağlık çok teşekkürler böyle çok bir teşekkürler. imkanı Türkiye'ye getirdiğiniz için ve umuyorum çok daha güzel fırsatlara güzel alternatif ekonomi fırsatlarına da kapı açacak bu girişim tekrar adresi verelim istersen çünkü bence bir sürü insan şu anda acaba ben de katılsam nasıl dahil olabilirim diye düşünüyor www.zumbara.com Aynı zamanda Facebook, blog ve Twitter'dan da bizle ulaşabilir, yazışabilirsiniz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, e, iki duyuruyla programı kapatmak istiyorum. Bir tanesi e, yarın e, şişli e, %100 ekolojik pazarda bütün dünyada e, Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim ve Dünya Gıda Günü olan 16 Ekim tarihleri arasında yürütülen tohumlara özgürlük kampanyasına destek vermek amacıyla bir etkinlik düzenleyeceğiz. Buday Derneği olarak hem tohum dağıtılacak hem dans edeceğiz. Konuşacağız, tohumları anlatacağız. Biraz nasıl korunur tohumlar, nasıl ekilir? Bunlardan konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Yarın saat 11'de başlıyor etkinlik. 100 ekolojik pazarda Şişli'de. de. Yine 9-14 Ekim'de Beden Müziği Festivali var İstanbul'da. İstanbul'da çeşitli yerlerde olacak. Bu konuda da internetten gerektiği bilgileri alabilirsiniz Beden Müziği Festivali hakkında. Her zaman olduğu gibi programımızı bugün Bakırköy'de yarın Şişli ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri Kartal'da kurulmakta olan yüzde yüz ekolojik pazarlara sizi davet ederek kapatmak istiyoruz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve Sunan Buğday Ekibi.